Oh yeah. checaste Kainat Bugün 28 Şubat Perşembe Yıl 2013 Ay 2 Gün 59 Kasım 113 1434 Ficri Rebiyulahir 18 1428 Rumi Şubat 15 Leyleklerin Gelme Zamanı Fırtına Yemek Listesi Gün 59 Fırında Zeytinyağlı ve sarmalı, Sarımsaklı doldurulmuş tavuk Salata kaymaklı ayva tatlısı Büyük Saatli Marif Takvimi Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Haftanın 4. Açık Gazetesini Yapıyoruz. Ömer Madre, Can Tombil Ve Mert Öztekin'den oluşan Ekipler Birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Biraz ses Problemi oldu. Aşikar. Kısılmış Bir sesle yapmaya ama, çalışıyoruz. Evet, ama daha karizmatik bir ses tonuna Sahipsiniz mi galiba? Tabii canım. Onun için yaptım zaten. Evet. Hı -hı. Geçmiş olsun diyelim ama size <gülüyor> şimdiden. Hı, teşekkür ederim. I'm in my adlı parçayla <gülüyor> açılışı yaptık da Beatles'ın ünlü parçalarından biri. Şarkılarından onun da yapımında bestelenmesinde, sözlerinin yazılmasında en çok payı olanlardan biri. George Harrison. Biz de George 70. yaş gününde, haftanın başından beri onun ağırlıklı olan Beatles şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Ve fırsat bulursak kendisinin solo çalışmalarını ve bir de Traveling Will diye çok önemli müzisyenlerle kurduğu bir başka gruptaki eserlerine de yer vermeye çalışacağız. Evet, tarihte bugüne bir göz atalım. 1525'te bugün Aztek Kralı Kauk Kau, Temok, Konkistadorlardan, Fatihlerden, Hernan Cortes'in kuvvetleri tarafından idam edilmiş, başı kesilmiş. 1935'te Wallace Carollers, naylonu keşfetmiş bir... Ve dünyanın plastik torbalarla olan macerası, plastikle olan macerası yeni bir boyut kazanmış. Dünyanın ve denizlerin. 1997'de postmodern bir darbe Türkiye'de oldu. Ve onun yıl dönümünde de şimdi 11. dalganın olduğunu görüyoruz. Ama biz şimdilik tarihte kalıyoruz. Gene 1997'de bugün 28 Şubat'ta büyük bir deprem. Ermenistan ve Azerbaycan'ı sınır tanımaksızın, sınır ayrımı gözetmeksizin vurmuş. Ve 1100 kadar insanın ölümüne sebep olmuş iki ülkede. Gene 1997'de bugün İran'da da. Büyük bir deprem olmuş ve 3 bin kişiyi öldürmüş. Yani 1997-28 Şubat'ı depremler açısından bayağı vahim bir tablo çiziyor. 1998'de Kosova Savaşı'nda Sırbistan polisi Kosova Kurtuluş Ordusu'na karşı taarruza geçmiş. Ve 2005'te de bir intihar bombacısı, bir polis e, e, aday merkezinde pat, e, patlatılan bir intihar bombacısı, kendini patlatan El Hill'de de Irak'ta 127 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bir kişinin tek başına yaptığı en büyük intihar saldırılarından biri herhalde. Evet. Öyle evet. Peki. Şimdi e, bugünün haberlerine de kısaca göz atmaya çalışalım. Öncelikle bir ölüm haberiyle başlayalım. Stefan Essel. Evet Stefan Essel e, eski bir diplomat. İkinci Dünya Savaşı'nda direnişçi ve e, çağında neredeyse yaşadığı bütün yıllarda e, sürekli aktivizm çalışmalarında olan bir aktivist de aynı zamanda <gülüyor> hayatını kaybetti. 95 yaşındaydı. Dün hayatını kaybetti. Evet, direvistan'dan, Fransa'dan. Kendisi özellikle 90 yaşından sonra öfkelenin, angaje olun ve umut yolu adlı resaleleriyle ve mülakat kitaplarıyla Yeni 21. yüzyıldaki insanlara <gülüyor> isyan yolunda önemli bir esin kaynağı da olmuştu. Evet, hatta 2010 yılının Aralık ayında bütün dünya edebiyat dünyasında şaşkınlıkta izlemişti bu öfkelenin ayağa kalkın, pardon ayağa kalkın adlı kitabın. E, satış rakamlarını gördüğü zaman daha Türkçe sonra da Türkiye'de öfkelendim. de öfkelenin diye. De öfkelenin diye, diye evet. Daha sonra da zaten e, oküp hareketlerine de bir ilham kaynağı olduğundan da bahsediliyordu. <gülüyor> Bu kitabın ve Hess'in mesela in. e, Indignados hareketini İspanya'da aynı şekilde İspanyol İspanya'daki gazeteciler İspanya'da medya zaten Indignados hareketi de Indignez adındaki kitabından öfkelenin adlı kitapçığından Esinlendiğini ve tamamen kendisine bu adı aldığını ve ortalığı isyanın bayrağı haline aldığını bu son derece zarif insan hakları ve demokrasiyi savunan eski direnişçi rezistans savaşçısının oküptü. Okay. Occupy hareketlerinde bir e, esin kaynağı olma durumu yok muydu ben mi? Yanlış hatırlıyorum. O, oldu tabii. Oraya da gitti. 90 küsur yaşında. Onları da destekledi. Evet. Amerika'daki Occupy Wall Street hareketini zaten oradan yapılmış. Orada yaptığı bir konuşmada evet. isyancılarla işgal Occupycılarla yapmış olduğu bir konuşmadan küçük bir orada yaptığı konuşmadan küçük bir kayıt dinletelim şey söylüyor değerlere karşı duyulan sorumluluğu unutmasından korkuyordum genç insanların diyor yani birazcık bir daire biraz para biraz da böyle maddi refah Yoksun. elde edince evet. işler yatıyor ondan sonrasında düşünmüyorlar diye korkuyordum ve aslında temel demokratik değerler için mücadele verilmezse kavga verilmezse ve bu kayıtsızlık egemen olursa o zaman bütün ülkelerde açıkça gör diyor ki rezistans direniş olmazsa o zaman ne çevre kalır ne de demokrasi kalır diyordu o konuşmasından kısa bir kesit verelim. I was worried that so many young people in all our countries seem to have forgotten their responsibility for values. They are just responsible to find a flat, to get some money, uh, to have material wealth. And they do not realize that that is going to be jeopardized if the basic democratic values are not fought for. And that is why I think this indifference, which is widespread in many of our countries, obviously resistance has always been a minority act, and we need minorities, and then they will spread. But indifference, just let it be. Or discouragement we wanted to do something but it failed and we are no longer incapable of doing it that is the danger that i try to fight by telling young people have confidence evet ben de genç insanlarla her zaman konuştuğumda e, direniş her zaman bir Azınlık hareketi olmuştur. Önce azınlıkla başlar ve azınlıklara ihtiyacımız vardır. Ondan sonra da yayılırlar dedim diyor ama eğer kayıtsızlık yaygınlaşırsa o zaman bir daha harekete geçemeyiz diyor. Bu büyük bir tehlikedir diyor. Genç insanlara da söylemek istediğim şey bu. Özgüvene sahip olun. Kendinize güvenin. Kendi gücünüze güvenin. Ve sokaklara kararlı bir şekilde çıkarsanız Hükümetin de sizi dinlemek zorunda kalacağını göreceksiniz. Güvenli ve cesur olmalısınız diye hitap etmişti. Occupy Wall Street gençlerine sürekli bir isyan halinde olan ama temel pasif, sivil direnişin her zaman hiçbir demokrasi dışı kuvvete boyun eğmemiş ve dünya evrensel insan hakları bildirgesinin de yazımında önemli bir rol oynamış. Evet, 1948'de kaleme alınan bu ıı, bildirinin yaşayan tek üyesiydi de aynı zamanda Cezayir Savaşı'nda da Fransa'yı yoğun bir şekilde eleştirmiş Nelson. Evet, her zaman yani dünyayı yetiştirdiği en cesur, gerçek sorumlu entelektüellerinden biri. Aynısını ıı, İsrail hükümetinin Gazlı şeridine uyguladığı politikalarda da, ıı, politikalara dair söylediği sözlerde de ortaya çıkarmıştı. Evet Edgar Moran'la ünlü sosyolog bey o da bir direnişçi olan Cahil Yoldaşı Edgar Morinle birlikte kaleme aldıkları Umut Yolu adlı kitabın da bu ay içinde geçen ay yani <gülüyor> Türkçe'ye çevrilmesinden sonra üzerinde durma, durma fırsatımız da olmuştu bahsedeceğiz. Saat belki tekrar döneriz bu konuya. Çok önemli bir kimlik, bir kişilik bu şekilde aramızdan ayrılmış oldu. Şimdi bakalım haberlere. Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı var. Evet. Devlet Meteoroloji İşleri yaptığı son değerlendirmelerde yurdun büyük bir kısmının, öyle yazıyor, büyük bir kısmının ülkenin yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurmuş. Özellikle Ankara ve Orta Anadolu başta olmak üzere yağışlar görülecekmiş. Tam da bahar geldi derken, Leylekler de gelirken galiba yağışlar geliyormuş. Evet, epey bir şey haberimiz var. Ve ondan da. Aslında... Bunların ilk örnekleri de Çanakkale'de görülmüş. Çanakkale'de bu aşırı yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular dereler vasıtasıyla Çanakkale Boğazı'na taşınmış. Ve Çanakkale boğazı kahverengi bir renk almış. E, Fotoğraflar var. Çamurlu sular dereler bastısıyla. Bir suyunun rengini değiştirmiş akıp. Seller var. Makedonya'da iki barajı tehdit ediyormuş. Yüzlerce insan kaçmak zorunda kalmış. Ve bir takım tecih şey, te durumda kalmış olan bazı köylere de ...havadan helikopterle yardım ulaştırılabiliyormuş. Ölen sayı, haberi yok Allah'tan. Makedonya'da da yok görebittiğim kadarıyla. Ama böyle bir durum var. Asıl büyük önemli bir çevre ve kirlenme haberi Amerika'dan geliyor... Environmental Working Group adını taşıyan EWG, Çevre Çalışma Grubu adı verilen bir şey, örgüt çevre örgütü çok önemli bir uyarıda bulunmuş yeni bir araştırma yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinden 43'ünde sularda büyük bir kirlenmeye rastlanmış yani neredeyse yakında tamamı diyeceğiz 200 ayrı su tesisat işletme sistemine bakmışlar özet olarak ha, kullanılan sulardan bahsediyoruz evet kullanılan sulardan bu musluk sularından evet. yani ve büyük bir kirlenmeden bahsediyor şöyle bir rakam verilmiş 100 milyon Amerikalı e, musluk suyu içen ya da hatta duş yapan bu sularla duş yapan bayağı kanserojen yani kanser yapıcı maddelere toksik zehirli çöpe tabi oluyormuş bu yeni. Sebebini söyleyecek misiniz? Tahmin etmeye başlayalım mı? Çünkü çok daha fazla bunun sebebiyle alakalı şeyler söyledik. Hatta yakın zamanda nükleer bir tesisten sızıntıdan tutunda ee, biyolojik atıklara kadar birçok e, durumun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tatlı su sistemlerine doğru ilerlemekte olduğundan bahsediyorduk. Bir de fracking mevzusu var. Bu kaya gazı mevzusu var ki o da musluk sularından alev çıkmasına neden, neden oluyordu. Belirtiliyor mu peki herhangi bir neden? Ee, ha hayır. Ama yani şunu söylüyorlar. Mesela gübre suni gübre, pestisitler, böcek öldürücüler bulunuyormuş musluk suyunla karışmış olarak. Böyle bir karışıklık var. Ayrıca da sulak alanların ve toprak koruma kanunlarına uyulmuyormuş gereklerine. Böylece onlar da tutamaz, filtre edemez hale geliyor toprağı ve suyu. Zehirsiz hale getiremiyor. Ve aynı zamanda su altyapısı giderek bozulmaya ve eskimeye yüz tutmuş ve kaynak su koruma programlarının önemli ölçüde genişletilmesi gerekiyor. Ve su kaynaklarına işte gerek fracking denilen şist kayalarının parçalanması ya da başka şeylerle su zehirli maddelerin karışmasının Engel olunmasını istiyorlar. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu yaklaşık 310 milyon. Yani her 3 kişiden biri ciddi şekilde tehlike altında. Bu şimdiye kadar duyulan en büyük tehlike rakamlarından biri. Kendinize musluktan bir bardak su koyarsanız ya da bir duş yaparsanız 100 milyondan fazla Amerikalı'nın durumuna düşerseniz düşersiniz karsinojen yani kanser yapıcı toksik, zehirli bir çöple vücudunuz buluşmuş olur diyorlar. Çok geniş çaplı bir araştırma ve tri <gülüyor> şey enteresan. Asıl e, demek ki bu sorunun cevabını biraz bakarak buldum. Evet. Kimyasallar trihalometan trihalometan adı verilen kimyasallar karışıyormuş. Bunlar özellikle klor kullanıldığı zaman, dezenfekte etmek için suyu, klor kullanıldığı zaman organik, çürüyen organik maddelerle karışıyormuş. Mesela işte tarlalardan, tarım arazilerinden sızan şeylerle ya da e, kanalizasyonla buluştuğu zaman ve böylece bir şey çıkıyormuş ortaya. Klorla karışıp. Zehirli bir döngü evet, ortaya çıkıyor. Evet çıkıyormuş. Dezenfeksiyon yani dezenfekte etmek için aslında mikroplardan arındırmak için yapılan bir sistem bu sefer de Karsinoja yani kanser yapan bir olaya dönüşüyormuş ürünler. Toksik bir şey, çöplükten tam bahsediyor. Evet yani öngörülebilir bir şey aslında bu kadar fazla kimyasal kullandığınız zaman. Bunu bir gün gelip sizin musluğunuzdan aşağıya doğru akıca <gülüyor> çok da sürpriz değil. Hiç değil fakat rakamlar muazzam yani. Kaç hayalet demiştiniz acaba? 43. 43 hayalet. Bir de 100 milyon, 3'te bir nüfusun yani. Böyle evet. bir şey artık daha büyük bir felaket rakamı herhalde istatistiği verilemezdi. Ama hatırlatmak gerekirse Orta Doğu'dan biraz daha şanslılar. En son Orta Doğu'da e, Amerikan Havacılık Uzay Dairesi'nin yaptığı bir araştırma vardı. Onu da e, hatırlatalım tekrardan. <gülüyor> Tatlı su rezervlerinin yani aralarında Türkiye, Suriye, İran ve Irak'ın bulunduğu Dicle ve Fırat nehirlerindeki havzalarındaki e, su rezervlerinin 114 kilometre küplük azalma tespit edilmişti. Yani bu da Tatlısı depolarındaki toplam kaybın Lüt Gölü'ndeki, Lüt Gölündeki büyüklüğe tekabül ettiğini söylüyordu. Yani yok olan bir su hiç yok, tekrar geri dönüşü olabilecek bir şeyden bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. evet, yani aklın ve mantığın duyunun gereğini yapılması lazım. Bir avuç şirketin mutlak kârları yerine genel... Kamu sağlığına yönelik halkın Durumunu düzeltecek şeyler yapılması lazım Bunu söylemek Abesle iştigal gibi gözükebilir Aptalca gibi gülebilir ama tek yapılacak şey bu Yani bir avuç Şirketin özel olarak çok Kısa vadede çok kar Sağlaması için yapılan bu işlemlerin Sona erdirilmesi lazım Bunu da yapabilecek olan ancak hükümettir Hükümetler yani Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden Bahsettik Anadolu Ajansı'nın dün girmesi sebebiyle Türkiye'deki gazetelerde de yer bulan bizim daha önce de bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Eyaleti'ndeki Hanford bölgesindeki nükleer atık deposundaki sızıntı var. Onu da hatırlatalım. Daha önce bahsetmiştik. Yaklaşık bir haftalık bir haber olması gerek bu haberin. Ama Anadolu Ajansı yeni aldığı için bu haberi önüne diğer gazetelerde de ve internet sitelerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer atık depolarında zehirli madde sızıntısı başlığıyla haber görebilir dinleyicilerimiz. Olayda şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer atıkları depoladığı tesislerde altısında zehirli madde sızıntısı tespit edilmiş. Ve bunun da biraz önce anlattığınız gibi aynen yeraltı sularına karışması gibi bir durum varmış, iddia varmış. Hanford bölgesinde yaklaşık 200 milyon litre radyoaktif ve tehlikeli atık. Madde bulunuyormuş. Tanklardan daha önce 67 kez sızıntı yaşanmış. Son sızıntının ise bölgenin güvenliğinden şüphe duyulmasına yol açtığı da söylenmekteymiş. Evet. Bütün evet. bu kabus senaryolarının bir diğeri de dün gene verdiğimiz bir haberdi. Oxfam International adlı kurulmuş çok ayrıntılı bir karne değerlendirmesi yapmıştı. Karne vermişti. Dünyanın en büyük on. Gıda şirketine, gıda işinde çalışan en büyük süper şirketlere ve hepsinin notu kırıktı, sınıfta kaldılar. Özellikle işte Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez, Nestle, PepsiCo ve Unilever bu şirketler hep bir arada günde 1 milyar dolar kazanıyorlar. Ve 7 kritere göre değerlendiriyorlar işte küçük ölçekli çiftçiler, yani endüstriyel tarım değil de küçük ölçekli çiftçiler, tarım işçileri, su kullanımı, toprak kullanımı, iklim değişikliği, kadın hakları ve şeffaflık. Ve bu, bu konuların tamamında sınıfta kaldıklarını da dün söylemiştik. Bu da son derece ciddi bir iş. Şirketlerin bir kısmı bazı... Çabalarda bulunuyormuş ama yeterli olmadı. Apaçık ortada. Bir tek iyi haberle bitirelim bu çevre ve iklim konusundaki iklim hava konusundaki şeyimizi. Bhutan dünyada organik yüzde yüz organik tarıma sürdürülebilir tarıma geçen ilk ülke olmak üzere. Va Evet. Bu da ilginç bir şey yani. Himalaya Krallığı, Butan. Mutluluk ölçekleri de var malum. Dünyada en mutlu çıkıyor genellikle. İkisi birbirine bağlı herhalde. Fosil yakıt olmadığı zaman mutluluğunuz biraz artıyor tabii doğal olarak. Yani yurttaş mutluluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri hatta birincisi olduğu söyleniyordu. Şimdi yakın gelecekte de Özellikle Rio artı 20 konferansından sonra organik tarım projesini çok ileri noktalara götürmüş. Ulusal organik siyaseti diye bir ad veriyorlar. Ve doğa basit bir ilkeleri var. Çok şaşırılacak. Kimsenin anlamayacağı bir şey ama doğayla uyum halinde, ahenk halinde çalışmak iyidir diye düşünmüşler. Niye ha. acaba? Ne Çok tuhaf. Ve yani insan sağlığını ya da çevreyi feda etmeden gayet iyi sonuçlar almak mümkün olabilir demişler. Yani GDO yok. Genetiği değiştirilmiş, oynan, genetiğiyle oynanmış ürünler yok. Pestisitler yani böcek öldürücüler yok. Herbisitler yani ayrı kotlarını falan öldüren zehirler yok. Flor bazlı ürünler yok. Bazı ürünlerin spreyi kullanıldığı ürünler yok. Monsanto işin içine hiç girmemiş. Tabii bir büyük avantajı var. O da söylenmiş zaten. Butan kralı 700 bin. O vatandaşı olan bir ülke. Küçük bir ülke yani. Rahat bir ülkede gibi duruyor bu 700 bin vatandaşla beraber. Bu dışarıdan baktığınız zaman tabi içine tek girmek lazım bütün. Özellikle bu organik kararından sonra... Örnek olması lazım. Bir ton aslında içiniz almanız lazım diye göstermek lazım ülkeleri. Ee, ama bittiyse ben en iyi haberi vereyim. Günün en iyi haberi. Evet, ver. yani sadece şeyi ekleyebilirim. Yani biz eskiden gıdaya gıda derdik. Şimdi gene gıda demek istiyoruz demişler. Ve yüzde yüz organik tarıma geç, geçmeleri an meselesiymiş artık. Çok iyi bir haber bu. Evet, belki de en iyi haber. Petrol şirketi Shell, Kuzey Kutbu bölgesinde petrol aramalarına bir sene ara verme kararı almış. Neden? Dün yapılan bir açıklamaymış bu. Gerekçe olarak ileride yapılacak arama hazırlıklarına, arama çalışmalarına, hazırlık aşamasına girileceğinden bahsedilmiş. <gülüyor> evet. Önemli. Bir sene, bir senedir aslında. Evet, değil mi? Önemli kazalar ve muhalefet. Toplumsal muhalefet. Hmm, toplumsal muhalefet. İkisi birden. Yani bayağı gemiler karaya oturdu platformlar filan. Bir de çok ciddi Greenpeace bayağı. Greenpeace'in öncülüğünde pek çok aktivist hareket karşı çıktı. Greenpeace hala karşı çıkacağını söylüyor. E, kampanyalarına e, destek olan herkese teşekkürler görüş bunu günün belki de en iyi haberi olarak da söyleyebilmek mümkün. Bir sene daha rahat Kuzey Kutbu herhangi bir felaket tehlikesi karşısında bir sene daha bu şekilde devam edebilecekmiş bildiğimiz şekliyle. Evet. Ara verelim, devam edeceğiz. Açık gazte things must pass. Her şey geçmek zorundadır. Her şey geçer. Gün gelir her şey geçer. Bu da George Harrison'ın Beatles 1970 yılında dağıldıktan sonra yaptığı bağımsız çalışmalardan solo çalışmalarından biri aynı adlı bir albümde All Things Must Pass albümünde yer alan Önemli şarkılarından bir tanesi Harrison'ın hem şeyini e, gitardaki ustalığını hem de bu Doğu düşüncesiyle ilgili de olgunluğunu ortaya koyan Batı ile Doğu'yu birleştirmeye çalışan bu köprü kimliğini de ortaya koyan önemli şarkılardan biriydi George Harrison. Dinlemeye devam ettik bu şekilde. Evet istiyorsanız gündemimize geri dönelim. Ee, bugün 28 Şubat, ee, 28 Şubat'ın yıl dönümünde de e, tankları yürüten paça olarak bilinen Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve Tümgeneral Yücel Öztürk tutuklanarak cezaevine konmuşlar. Neredeyse bütün gazetelerin manşetleri bu konuyla alakalı Evet yıldönümüne rastlıyor olması da ilginç bir rastlantı mı yoksa kasıtlı mı bilemeyeceğiz hiçbir zaman ama yani daha doğrusu belki günün birinde öğrenebiliriz ama önemli 28 Şubat en çok tartışılan Türkiye'deki sonu gelmez darbe zincirlerinden sonuncusunun başarıya ulaşan sonuncusunun ve bir şekilde de Postmodern diye adlandırılmasına yol açan, çünkü böyle çok ağır bir tutuklamalar hapis zinciri olmadan yapılmış. Ama 28 Şubat'ın yıl dönümünde tankları yürüten paşa olarak bilinen orgeneral, şimdi emekli Erdal Ceylanoğlu ve emekli tümgeneral Yücel Öztür tutuklanarak cezaevine konmuşlar. Emekli orgeneral Aslan Güner, emekli tümgeneral Mehmet Başpınar ve muvazzaf albay Mehmet Cumhur Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar. Yani mesela bütün gazeteler var senin de dediğin gibi Can. Taraf gazetesi bunu 11. dalga Tankçı Paşa'ya diye vermiş. Evet milliyet yıl dönümünde 12. dalga geldi manşetiyle vermiş. Star gazetesi Sincan tanklarına demokrasi ayarı diye. Çünkü bunun anlamı şu. 1997'deki bu Postmodern diye adlandırılan darbe sırasında yanılmıyorsam çevik bire ama yanılıyor da olabilirim. O dönemin güçlü çok da önemli değil. Güçlü komutanlarından birine atfen söylenen bir cümle var. O da balans ayarı yaptık diye rejime bir laf vardı. E, bu tankları geçirerek Sincan'da, Çevik 1'in talimatıyla Sincan'da tankları yürüten eski kara kuvvetleri komutanıydı işte Ceylanoğlu. Ve balans ayarı yaptık demişlerdi. Evet, çevik 1'in sözüymüşü. Şimdi de Çevik 1'in Evet Çevik Şimdi de ona bir gönderme yapılarak bir kelime oyunu yapılmışlardı. Ve manşetten Sincan tanklarına demokrasi ayarı diyor. Yani iktidara gözdağı için tankları yürüten paşaya 16 yıl sonra 28 Şubat tutuklaması. Bunların o tarihlerde ve ondan bir süre sonra böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile imkansızdı doğrusu. O yüzden demokrasi Konusunda mesafe alınmakta olduğu inkar edilemez bence Evet Erdoğan'ın da açıklamaları vardı Viyana'da konuşmuş Müsiyat'ın Viyana toplantılarından e, Toplantısında konuşmuş e, Yarasa dediler Başbakan oldum Demiş ee, imam hatiplere yarasa dediler bu millet yarasayı başbakan yaptı parya denilenler ülkeyi yönetiyor demiş ve şimdi imam hatiplerde talep patlaması var yetişemiyoruz yıllarca milletin omzundan inmediler imam hatiplere yarasa dediler muhtar bile olamaz dediler millet yarasayı başbakan yaptı demiş. Şimdi katsayı başörtüsü diye bir problemimiz yok demiş. Devam etmiş. Ee, bunun da farkında unutmayın. Her kutlu doğum sancılı olur demiş. Problemimiz yok demiş. Eğer olursa, erken olursa sıkıntı olabilir demiş. Yani bu bir takım açıklamaları vardı. Viyana'dan konuşan başbakanım. Evet. MÜSİAD, Avusturya ve WONDER adlı öğrenci derneğinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiğinde yaptığı bir konuşma. İki kızım, iki çocuğum bunları yaşadı. Bir baba olarak da bu mağduriyeti yaşadım demiş. Kızların başörtüsü çocuklarım da kat dolayı yaşadı. Şimdi bu sorunumuz kalmadı demiş. Senin de dediğin gibi işte. Evet. Ve bizzat şahsım ve çalışma arkadaşlarım mağduru olduk. Okuduğum şiir nedeniyle cezaevinde yattım. Mağduriyetlerin üzerinde durulmayan bir kesim daha var demiş. Ben 28 Şubat mağduriyetini yaşarken aynı zamanda bir baba olarak da yaşadım diye anlatmış bunları. Ama e, Türkiye'de okuma imkanları elinden alınan ve başörtüsü yasağıyla katsayı uygulamasıyla istikballeri karartılmak istenen çocuklar o süreçte yurt dışına çıkıp eğitimlerini yurt dışında tamamladılar. Şanslı olanlar diyelim. Evet. ...onu eklememiş... eklememiş. Be bekte eklemiştir, bilmiyorum... Hayatını. ...eklemişse de görülmüyor haberde evet. ama... ...biliyoruz şanslı olanlar olduğunu... ...Avusturya'ya geldiğini... ...binlerce gencin, yüzlerce... ...burada okuma imkanlarını araştırdığında... ...tutunmaya çalıştığını ...çok iyi bilenlerdenim demiş... ...kolay bir süreçte değildi demiş... ...yani 17-18 yaşında... ...ailesinde hiç ayrılmamış, uzakta yaşamamış... ...maddi imkanı bulunmayan... ...nice gencimiz... Başka çare ve seçenekleri olmadığı için buralara geldiler demiş. Evet. Avusturya'da konuşuyor. Müsiyah toplantısında konuşuyor. Beklenebilecek bir konuşma da yapmış. Şaşırtıcı olmayan bir konuşma da yapmış açıkçası. Evet. Burada şey de var. Radikal Gazetesi'nde ilginç bir şey var. Saklı Kitap diye bir roman yazan ve o günlerin ortamını, atmosferini roman olarak dile getiren Sibel Eraslan'ın kitabı var ve onunla yapılmış bir söyleşi var. Radikal Gazetesi'nde. O dönemin en derin izleri kadınların ruhunda sakla demiş. Ayça Örer'in kendisiyle yaptığı mülakattan Radikal Gazetesi'nde. 16. Kaç yıl oldu? 1997'den 16 evet evet 16 yıl sonra bir tuhaf hesaplaşma yani tuhaf değil de hesaplaşmaya beklenmedik bir şekilde geliyor yani ilginç bir şey ayrıntısına bir bakayım. Ee, Operasyonu şey Hayır. Bu Roma'nın. Roma, işte, ha, Sibel Eraslan'ın. Yani 28 Şubat diyor. Aslında belki de 20'lerden beri oluşturmaya çalıştığı uluslaştırma projesinin faaliyetlerinden biri diyor ülkenin. 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi. Biri 60, biri 80. 2007'deki E-Muhtırayla akrabalı olan derin kırıklardan biri o kırığın en derin izleri kadınların ruhunda saklı demiş yani ikna odalarından bahsediyorlar mesela işte kitapta saçını kızı, kazıtarak başörtüsünden vazgeçen kızlar var çok kolay değildi yaşananı taşımak izlerini hala taşıyoruz pek çok arkadaşımı kaybettim sağlığı bozulanlar ülkeyi terk edenler oldu Belki bu süreç olmasaydı o kadar çok farklı sesi duymayabilirdik demiş. Yani bir adalet dili oluşturmamızı sağladı diyor. Ve sonuç olarak bir safra gibi gördüler bizleri diyor. O yüzden Ergenekon ve balyoz, balyoz davalarını önemsiyorum. Her ne kadar tutukluluk sürelerinin çok uzun sürmesi ve çok genelleştirerek genelleştirilerek insanların mağdur edilmesi gibi bir eleştirimiz var. Ama yine de çok önemli demiş. Türkiye'deki mütedeyyin muhafazakar mütedeyyin kesim hiçbir zaman devletle karşı karşıya gelmek bir şiddet üzerinden tavır <gülüyor> geliştirmek yöntemini tercih etmedi. Müsbet mücadele yöntemini benimsediler diyor. Ve yani başörtülü bir kız için okulun kapanması, otobüsten indirilmesi gibi şeyler korkunçtu. İnsanların beyninin zonklaması gerekirdi bununla karşılaşınca ama öyle olmadı. İslami, <gülüyor> İslami kesim içinde de bir safra gibi görülmeye başlandı diyor. Türban sorunu dendi, dendi. en sonunda sorun oldu Sonuçta peki Adalet ve Kalkınma Partisi 10 yıldır iktidarda yasak bitti mi sizce diye soruyorlar. Tedrici bir durum var diyor. Geçici yani. yani Tedrici zamanla ilerleyen. AK Parti hükümeti yasan kaldırılması konusunda ciddi adım, çok ciddi adımlar attı. Sadece üniversite eğitimiyle sınırlı değil. Kamusal alanda iş dünyasında yasaklar fiili olarak devam ediyor diyor. İnsanlar size iyilik yaptığını zannediyorlar sizi işe aldıkları zaman. Ben fakülteden mezun olalı 25 yıl geçmiş. 25 yıl bir yasağın kapısında bekliyormuşuz. Bir 25 yıldır. Biz çözülerek, batarak, sinerek yaşamışız, yaşamışız bu 25 yılı diyor. Evet. Önemli aslında. Evet. Ee... Bu postmodern darbenin arkasında olduğu söylenen daha doğrusu belli olan ve bu yüzden de cezaevine tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Harp Akademileri Komutanı Arslan Güner 28 Şubat'ta Genelkurmay Daire Başkanıydı aynı zamanda. Güner'in hükümetin devrilmesinin konuşulduğu 7 Nisan 1997'de toplantıya katılanlar arasında da yer aldığı öğrenilmişti. Güner kamuoyunda protokol krizi ile hatırlanıyordu. Neydi o protokol krizi? Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün uçağı 19 Eylül 2007'de Esanbağ Havalimanı'na inmiş. O dönemde garnizon komutanı Güler'in türbanlı e, Güle e, Abdullah Gül'ün işinde selam vermemek için protokolden ayrılması objektifleri bu şekilde takılmıştı deniyor. Radikal gazetesinden aktardım bu haberi de e, elini uzatmış bir şekilde uzaklaşan bir paşa var. Evet. Evet. Bir de e, önemli bir gelişme milliyet Gazetesi'nde e, İmralı zabıtlarıyla ilgili. Evet, İmralı zabıtlarına ilgili bazı gelişmeler var ama şundan da bahsetmek lazım. Hazır askerlerden bahsetmişken, Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdi dün ve dört e, PKK'nın e, militanın öldürüldüğü açıklandı. 12 saat süren bir bombardımandan bahsediliyor. Kandil kamplarında öldürülen 4 militandan bahsediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da Irak sınırındaki hedeflerin vurulduğu söyleniyor. Bu süreç içerisinde BDP Genel Başkanı Demirtaş da Kandil'de yapılan bu hava saldırılarını eleştirmiş. Bir yandan çözüm için Kandil'e mektup gidiyor. Bir yandan da hava saldırısı için savaş uçakları gidiyor. Bu tutarsızlıktır ve çelişkidir demiş. Ki bir, buna da yaklaştığımız zaman bu habere de biraz daha yakından baktığımız zaman e, BDP'li bir heyetin e, Kandil'e gidip e, mektup, gönderilen mektupla alakalı e, bir zirve yapacağından da bahsediliyor. Kışanak, Demirtaş, Türk ve Tuluk ile heyette yer alan önder ve tank ulaştıracakmış e, Kandil'e bu e, mektubun gelişmelerini evet, e, milliyette de toplantı e, gerçekleşecekmiş. Şeye evet. dönersek Pervin Buldan, Sırı Süreyya Önder ve Altantan'ın ziyaretinde pek çok şey konuşuldu. Çekilme takviminden PKK'nın başkanlık sistemine kadar diye ve satır satır veriliyor. Özel haberde Namık Durkan haberinde geçirilmiş. Çekilmenin parlamento kararıyla olması meclis onaylayacak, hakikat komisyonu kurulacak. Köylere dönüş olacak. Bunları yapmazlarsa çekilme olmaz demiş. Abdullah Öcalan öyle yazmış yani görüşmede. Süreç başarısız olursa APO öldü diyeceksiniz. Ben yokum. BDP ve PKK'nın biri kullanmasına izin vermem demiş. Birincisi bu. İkinci olarak ne ev hapsi ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Hepimiz özgür olacağız demiş. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Yani herkes bilmedi ki ne eskisi gibi yaşayacağız, ne eskisi gibi savaşacağız demiş. Bir başka nokta olarak, Başbakanı buna inandıran ekip PKK'yı bitireceğiz dedi. 10 bin kişiyi KCK içeri aldılar KCK'dan. 10 bin. Bu güç MIT'e de, MIT e de darbe planladı. Devreye girip bu darbe dedim. Başbakan MİT'e darbe yapılınca sıranın kendisine geldiğini gördü. Vatana ihanetten tutuklanacaktı diyor. Başbakanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Başkanlık sisteminden bahsediyor. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz. Yalnız başkanlık Amerika'daki gibi olmalı. Devlet meclisi gibi bir senato. İkincisi bir de Halklar Meclisi. Halklar Meclisi. Bu Amerika'daki Temsilciler Meclisi gibi olabilir demiş. Vatandaşlık maddesini de sana demiş. Yazdırıyorum Sırrı süreye Önder'e. Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Burada sadece Türkiye'de olabilir devlete aitiz. Türk ulusçuluğuna değil demiş. Vatandaşlık maddesi. Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır demiş. Evet Abdullah Gül de yaptığı açıklamasında e, bu vatandaşlık tanımına benzer bir e, sıfat eklemiş. Eşit vatandaşlık bu işi rahatlatır demiş ve 1924 anayasasında iyi bir tarif olduğundan bahsetmiş. Oradaki vatandaşlık tanımı farklılıkları da tanıyor açıklamasında bulunmuş. Evet, belki bitirebiliriz burada bu noktada. Şimdi ekoloji hareketleri gündemi programımız var. Bu saat biterken ve e, Bora, Avukat Bora Sarıca ile Taş Ocağı projelerinden bahsedeceğiz. Ve Latmos Mağarası ve onun yanı başındaki Taş Ocağı projesinden bahsedeceğiz. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Göra Sarıca. Günaydın. Günaydın, sağ olun. Günaydın. Gelsin. Teşekkür ederiz. Sesim fazla çıkmıyor, kusura bakmayın. E, bugün konumuz Latmos Mağarası ve Taş Ocağı projesi. Onun hemen yanı başındaki Latmos Mağarası hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. E, ben daha önce de bağlamında hidrolitik santrallerden bahsetmiştim. Evet. Hidrolitik santralleri bir gazete haberinden öğrendiğimizi söylemiştim. Yine aynı şekilde yani gazete e, haberinde şöyle yazıyordu: e, Latmos'taki binlerce yıllık e, mağara resimleri işletmecinin Saad Yusuf'un e, zaferiyle, Saad Yusuf'un e, ön plana çıkmasıyla e, zaferle sonuçlandı. İşletme üssü tutsuyu sahibi e, projesini yapmaktan vazgeçti diye bir haber. E, yani nedir ne değildir diye baktığımızda. Aslında Latmos dağının hemen yanı başındaki bir mağara değil. Aslında beş parmak dağlarındaki binlerce yüzyıllık bir uygarlıktan bahsetmek lazım. Bu anlamda konu başlığı biraz dar kalmış. E, koskoca bir dağ sırası içerisindeki e, yüzlerce e, yerleşim yeri, yüzlerce tarihi eser, manastır, e, doğa kültleri, aynı şekilde tapınaklar, mağara resimleri ve bunların hepsini bir arada e, yok edebilecek bir yıkım söz konusu olabilir. Bu sadece bir taş hocağı, sadece tek bir e, münasır taş hocağı değil. Onlarca maden uslatı verilmiş, maden uslatı, çalışmaya başlamış maden ocakları, taş ocakları ve e, muazzam bir talan. Evet, bu talana karşı e, hatta şöyle bir rivayet var ki bu, Göbekli Tepe diye bir e, evet. yerleşim alanı var. Dünyanın en eski e, yerleşik insanların yaptığı, yaşadığı, yerde yaptığı tapınak. tapınak. Evet. 12 bin yıllık bir tapınak var. Ondan sonra en eski kalıntılardan birisinin bu Latmos'taki mağara resimleri olduğu söyleniyor. Latmos'lar yani, nerede tam olarak? Bu Beş Parmak Dağı'nın Aydın'la Milas Kuş adı Sileminas arasında Bafa Gölü'nün etrafında e, bir beş parmak dağ sıraları içerisinde e, şöyle söyleyeyim Karakaya Köyü ve Kara, e, Kara, Karakaya Köyü'ne yakın bir alanda bu e, 8000 bin yıllık mağara resimlerinden bahsediliyor. E, yani e, hiçbir şekilde bir önlem yok buraya çok rahatlıkla çet ruhsatı ve çet olumlu kararı veriliyor. ...işletme ruhsatları veriliyor... ...ve e, binlerce yıllık... ...mağara resimlerinin ...bir işletmecinin... E, ...misafına kalıyor... ...yani burada büyük muazzam bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz... Evet. ...buna ilişkin... ...buna ilişkin... E, ...yani bir hukuk başvurusu... ...hukuk çalışması yapılmamış... ...burada bir e, yerel dernek var... E, ...çok özverili şekilde çalışmış... ...ancak hiçbir şekilde hukuk yardımı almamış... ...ancak biz bu aşamadan sonra... E, burada alanın... E, Bütünüyle birlikte milli park yapılması için bir başvurumuz olacak. Yani e, muazzam bir kültür var burada bu kültürün yok olması içten bile değil e, ve birilerin misafiriyle bu işlerin olmayacak anlattım. O yüzden hani buradan e, bizi dinleyen varsa yani bu kadar bir e, çevre talının olduğu bir ülkede yani e, birilerinin çıkıp bir şeylere müdahale edip dur demek için biraz da bulunması gerekiyor. Yani bu Fransa'daki Lascaux ve İspanya'daki Altamira mağaraları gibi taş devri evet. insanların evet. aslında kendi sanatlarını mağara duvarlarına işlemeleri gibi bir benzersiz olaydan bahsediyoruz. Değil mi? Evet, kesinlikle. Ve e, Göbekli Tepe'deki e, figürlerle oradaki çapınaktaki e, Taş, tapınak figürleriyle e, Latmos'taki, Terakliya'daki, mağaradaki figürler birbirine oldukça benziyor. Yani ben aşağı yukarı bir 3000-4000 yıllık bir tarih aradaki fark e, zaman diliminden bahsediyoruz. Bir kültürün devamı yani şu an biz e, işte İsa'nın doğumuna itibaren 2000 yıllık bir kültürden bahsederken aradaki 4000 yıllık kültürün devamı Göbeklitepe'den Tepeden Latmos'a Anadolu'daki bir kültürün devamı olarak bu e, mağaralara sahip çıkılması gerekiyor. Ve bunun hani çok teknik ve e, üniversiteler yani uluslararası üniversiteler bazında araştırması gerekiyor. Bununla ilgili çok büyük çalışmalar yapılması gerekiyor ki yani benim en büyük merak konularından bir tanesi dini inançlar, topunaklar. Yani bu belki oradaki o insanların nasıl bir inanış sistemi ve inanışların kökenine dair çok çok derin ayrıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir de ayrıca e, antropolojik ve sosyolojik olasından da önemi var sanatimce. Evet. Ve bu e, inşaat yapılmak için e, <gülüyor> inşaata malzeme temin etmek üzere taş ocaklarının Aynen. çalışmasıyla bunların e, ortadan kalkması ya da kalkmasa bile bir daha geri döndürülemeyecek kadar büyük bir tahribata uğraması söz konusu öyle mi? Evet. Yani şöyle söyleyeyim çok küçük bir ekleme daha yapacağım ee, şeyde Göbeklitepe'nin yanında yerleşim yeri olarak Nevale Çölü bölgesinde yine aynı şekilde MÖ 10.000 yıl öncesine dayanan yerleşim kalıntıları bulundu. Ee, bununla ilgili yeterli çalışma yapılmadı. Yani ben yaş itibariyle zaten o dönemlerde hani buna bir e, müdahale etme imkanım yoktu çok küçük belki yani e, Nevale Çölü şu an Atatürk e, barajının suları altında. Ve bunu öğrendiğimde yani <gülüyor> vicdanım sızladı. Yani e, işte belki ben kişisel olarak bu konularda hani e, çok, çok merakım cezbeden konular hani bu insanlar ilk inanış sistemlerini yaratması e, beni çok, e, cezbediyor. Ve merakında bu konuda odaklanmış durumda. Ve buna dair ipucuların bulunduğu Bölgelerden bir tanesi yine Anadolu'da en eski yerleşim yerlerinden birisi Nevaiçöli, sular altında, atatürk ölümlü sular altında. Şimdi ben e, yaş olarak bu işe bir açıklık getirilmesi ya da bununla bir açıklama ya da bununla ilgili bir çalışmayı okumam mümkün olmayacak. Yani bunlar artık e, ileriki zamanlarda e, ne bileyim işte o sular belki tekrar kullanılmayacak hale gelecek. O işte Nevaiçöli tekrar e, araştırılmaya başlanacak. Ne ne zaman araştırılır, ne zaman e, tekrar gün yüzüne çıkar bunlar. Ve ne zaman bir araştırma halinde insanlara sunulur bilemiyorum ama... ...ben belki bu fırsatı kaçırdım diye düşünüyorum. Yani böyle bir evet, araştırmadan yaralanamayacağım. Sadece siz değilsiniz tabii ve ayrıca da işte... Dağlı su Barajı'nın altında kalacak da gene... ...11-12 bin yıldan bahsediliyor medeniyetlerden. Sular altında kalacak olan. Evet, evet. bunu şimdiki durum böyle yani ve durdurulmuş vaziyette taşılacağı öyle mi son şey bu yani ben e, Fethiye'de yaşıyorum bu bölgede yaşamıyorum bölgede yaşayan bir arkadaşla görüşünde özellikle ben yerel dernekte çalışan bir arkadaşla konuştuğumuzda yani o bir onun o haberin bir aldatmacı olduğu aynı şahsın aynı bölgede yeniden işletme vursatı için başvurduğu ve onun notlarında şöyle bir detay vardı Burada 172 tane resim olduğundan bahsediyor tescilli. Ancak ne kadar mağara ne kadar içerisinde hangi mağaranın içerisinde hangi resim ne kadar resim olduğu tam olarak tespit edilmemiş durumda. Evet tescilli edilenler belki korunabilir. Korunması muhtemel. Evet. Ama hiç hiç ortaya çıkmamış bir mağara resminin e, bu e, fütursuzca ve evren ruhsatlarca e, tavan çok ihtimal içerisinde. Yani onun endişesini yaşıyor o da. Evet. Yani biz bu konuda yani bir bölgenin tamamının korunmasına dair bir proje başlatmak istiyoruz. Evet. Da onu, Milli, onu, Park, yani Milli Park olabilir. projesi çok şey ve onu da takip etmeye çalışacağız. Peki süreyi dolduğu çok teşekkür ederiz. Bu arada be, görüşmek ben teşekkür üzere. Be. Sağ olun. Kolay gelsin. Ekoloji hareketleri gündeme. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Alo, günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Evet. Günaydın. Benim sesim biraz az geliyor. Evet. Kısık çünkü maalesef. bir nezle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bugün genel olarak dünyanın Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın ekonomik krizden ne ölçüde çıkma belirtisi gösterdiğini falan konuşacağız galiba değil mi? Evet. Ya Mesela dün biz Deutsche Welle'den bir haber okumuştuk. Avrupa'da yaşayan her dört çocuktan biri yoksul ya da yoksulluk tehdidi altındaymış ve buna rağmen Avrupa Birliği Gıda Yardımı Fonu'nda kesintiye gitme planına başvuruyormuş. Bir çarpıcı örnekte İsviçre'nin borcunu ödemediği için Yunanistan'a kan satışını durdurdu. Yani bu da Akdeniz anemisi için tedavi gereken kanı bile borcunu ödeyemediği için. Yani o hastanelerin borcudur ya da laboratuvarların borcudur. Evet. devlet borcu değil Evet. Böyle durumlar var yani. Tuhaf. Evet. Peki. Bu, bu borç nedeniyle şeyler de malzeme vermeyi bırakmıştı. Yani hastaneler, laboratuvarlar Malı alıyorlar ama bedelini ödemiyorlar, borç birikiyor. Bir yerden sonra da tabii satıcılar isyan ediyor. Çok dramatik bir durum ama evet. kan, kan meselesi tabii daha etik bir sorun aynı zamanda. <gülüyor> evet, insan yani haberi okurken şaşırıyor biraz böyle. Evet, no, evet. anlaşılabilir tabii belki iktisadi açıdan ama vicdanen biraz zor bir durum. Evet. Peki nasıl nereye gidiyor? Gidişat nedir? Nereden başlayalım? <gülüyor> Tabii son son son gelişme, e, İtalya seçimleri oldu. Evet İtalya. E, var. İtalya e, yani ne kadar sürpriz oldu bilmiyorum ama zaten bana sorarsan <gülüyor> e, iş çıkmaza gidiyordu çünkü e, biliyorsun Berlusconi Alman. Ya Merkel özellikle kanırta kanırta adeta istifaya zorlayıp işte yerine Monti'nin ki işte eski bir teknokrat da AB komiseri onun kurduğu bir teknokratlar ve bir takım reformlar, kemer sıkma vesaire yapıldı. Yoksa ki takdirde İtalya'da uçundan aşağı yuvarlanmak üzereydi. Evet. Bu bir süre sakinleştirdi fakat Berlusconi'nin anlaşılan sıkıldı, şeyde olmaktan, e, siyasetin dışında olmaktan e, ve e, Monti hükümetini devirdi. Çünkü onun hükümetinin desteğiyle duruyordu güvenoyuyla ve mecburen erken seçime gitti. Bu erken seçimden aslında e, Monti de girdi bu seçimlere, bir parti kurdu yani ne beklersiniz. Tabii e, İtalyanlar başka, Avrupa başka bekliyordu. Avrupa Monti güçlü çıksın diye dua ediyordu ama bu hemen hemen e, olanaksızdı. Ve nitekim e, öyle oldu. %10 oy alabildi Monti. Yani sonuçta İtalyanlar e, bu politikaları reddettiler. Uzun lafın kısası. Peki yerine bir başka e, şey alternatif geçebildi mi? O da olmadı. Top tam anlamıyla ortada kaldı. İşte gazetelerde manşetler attılar İtalya yönetilemez diye. Ben de dün İtalya sil baştan diye yazımın başlığını hmm. koymuştum. Evet. Çünkü hem sol koalisyon Bersani'nin eski bir komünist olan Bersani'nin liderliğindeki sol koalisyon hem de sağ koalisyon Berlusconi'nin liderliğinde çoğunluğu sağlayamadı. Gerçi mecliste sol koalisyona çoğunluk adeta tepsi üzerinde sunuldu. Çok saçma bir seçim kuralı yüzünden 2005'te seçim yasasına İtalyanlar şeyi soktular. Önde gelen koalisyon hepsini götürür diye yani meclisi çoğunluğu götürür diye. Onun için onlara 329 oy almalarına rağmen parlamentonun %54'ü verildi sandalyelerin. Fakat bu tabi... Onlara e, İtalya'yı yönetme imkanını vermiyor çünkü senatoda gene değişik kurallar var çok ayrıntıya getirmek istemiyorum. Uzun lafın kısası senatoda çoğunluğu elde edemediler Oysa saldı için yani meclis yetmiyor senatodan da geçmesi lazım e, ve şimdi herkes karar düşünüyor tabii Avrupa'da. Bu İtalya'nın bir ne olacak diye. Yeniden de seçime evet. gidilmesi ihtimali var mı? <gülüyor> ihtimali var mı dedim. Yeniden seçime gidilmesi. Valla o konuşuluyor. Çünkü e, yani e, işte seçim yasasını değiştirelim. Ne değiştireceklerse onu da bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte Berlis konuyla e, şey, Bersani anlaşsın, seçim yasasını değiştirsin. Ondan sonra tekrar seçime gidelim. Ee, yani e, ne amaçlanıyor tabi bunu görmek lazım ama ben e, burada e, fazla bir şey görmüyorum çıkış noktası. Tabi izleyiciler, e, dinleyiciler özür dilerim e, ne kadar yakından izlediler bilemiyorum. Birçoğu herhalde biliyor ama şunu da hatırlatmakta yarar var. E, yeni kurulan e, bence Cem Yılmaz'ı diyorum şeyin İtalya'nın e, Beppo Grillo diye bir komedyen 5 yıldız hareketi diye bir yeni hareket kurdu. Böyle bir, bir tamam hareketi bu. Ondan sonra ve büyük sürpriz de belki oydu %25 oy aldı. Bu müthiş bir tabii başarı. Ne diyor Grillo? Diyor ki bu mevcut siyasal sınıf İtalya'yı batırdı diyor. Solcusu da sağcusu da diyor aynı yolun yolcusu. Ben bunlarla katıyan koalisyon yapmam. Zaten çıkmaz orada. Ondan sonra euronu e, e, kalıp kalmayacağımız için halka ki Karşı olduğunu kendisi söylüyor. Eurodan e, e, e, çıkalım. Ücretleri arttıralım diyor. E, ben dünkü yazımda da belirttiğim şeyi öyle çek edemedim. E, Konradan edemedim. Borçlarında üstüne yatalım diyor mu kamu borçlarının üstüne ama mutlaka diyordur bana sorarsan. Yani bir çeşit Geçenlerde tartıştığımız İslam'da Evet. Krizden evet. çıkış İyiyim. adeta öneriyor ama o zaman da söyledim. Ee, yani İslam'da 300 bin nüfuslu bir ülke. Gerçi çok aşırı borç takmıştı ama gene ne de olsa tabii mütevazi. İtalya, Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi. Borcu milli gelirinin yüzde %127'si. Yani İtalya şöyle söyleyeyim. 2 küsur trilyondur. 2,5 trilyon desek yüzde %100'si yani nereden baksan altı trilyona yakın kamu borcu var altı trilyon dolar. Evet. evet. Yani e, bu tabii çok başka bir şey. E, dolayısıyla yani bir de böyle bir tabii sorun var. Ya yani uzun lafın kısası bunu üç yıldır e, mi, bu işte ekonomik gidişatta Perşembe sabahları sık sık konuşuyoruz. Avrupa bir çıkmazda ve bu çıkmazın temel iki tane nedeni var iki tane sorun var bunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var bir tanesi bazı ülkeler aşırı borçlandılar müthiş bir kamu borcu birikti şimdi bunun altından kalkamıyorlar İkinci sorun aynı zamanda bunların önemli bir kısmı rekabet güçleri şimdi ken kemer sıkılacaksın bu ekonomiyi daha da küçültüyor çünkü ihracat yok çünkü euronun içindeler e o zaman büyüme olmuyor. Büyüme olmayınca borç sorunun altından hiç kalkamıyorsun ya da çok daha ağır kemer sıkman lazım. Tam bir çıkmaz sokak. E peki e, o zaman ne yapacaksın? E valla yani başından beri de ben söylüyorum. Yani evet büyüme şart ama bu koşullar altında içeride böyle şey yaparak, e, ücretleri baskılayarak, düşürerek... Ama bunlar olmaz. O zaman Euro'dan çıkacaksın. Ha borç sorunu olacak? O zaman daha ağırlaşır diyorlar. Ay işte o zaman borcun büyük kısmını silmek lazım. Kusura bakmasınlar. E o zaman bütün Avrupa eğer şeyden, dayanışmadan söz ediyorlarsa Euro'dan bu ülkelerin çıkma karşılığında kamu borçlarının da büyük bölümünü silecekler. Doğruysa ben başka çözüm de görmüyorum. Yani İtalya bunu bir kez daha aslında doğruladı. Evet, e, tabii, e, aynı şey Amerika için de Herhalde söz konusu gibi görünüyor Yani e, Bu cuma günü Amerika, de, Yani Amerika için Tabi rekabet gücü vesaire e, Açısından e, orada, orada da kısmen sorunlar var Ama orada da hani Çin mi Parası aşırı değersiz e, Tartışması da ne zamandır yıllardır Var e, Orada da türlü tam bir noktaya gelinemedi Ama bu sorunu açısından ...bu borcu sorunu açısından... Ne ...Amerika'da için? da tabii aynı sorun var... ...ama hiç olmazsa Amerika şimdilik... ...su üstünde kalmayı becerdi... ...yani pozitif bir büyüme... ...var halbuki bu sözünü ettiğimiz... ...özellikle Güney Avrupa ülkeleri küçülüyor... ...yani bu kaçıncı yıl... ...sanıyorum Yunanistan'ın yedinci yıl ...olacak evet, küçülmeden ...İtalya geçen yıl %2.2 küçüldü... ...diğerleri öyle... ...ya 2013 perspektifinde... ...gene durgunluğa işaret ediyor... Şeydeyse Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse tabi sorun Obama'nın kendi programını özellikle sosyal politika programını işte sağlık desteği vesaire büyük orada harcamalar öngörüyor yaptığı reformlar önümüzdeki yıllarda. Yani bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama biraz Avrupa tipi bir refah devleti, bir sosyal dayanışma Ülkesi yapmak istiyor. Programında bu vardı. Ama orada da temsilciler meclisinde çoğunluğu olmayınca bu mali uçurum onu şeye zorladı. Demokratları cumhuriyetçilerle bir karşılıklı tavize ve anlaşmaya zorladı. Cumhuriyetçiler de vergi reformunu budadılar obama Yani Obama sosyal harcamaları Arttırmayı planlıyordu. Bunları finanse etmek için de vergileri arttırmayı planlıyordu. Özellikle yüksek gelirli kesimin. Geçenlerde de konuştuk bunu. Bunu burada odama yaptılar. Ayrıntıya girmeyelim. Şimdi Dolayısıyla vergi gelirleri daha düşük olacak. Planlanandan da. E, bütçe açığını arttıramaz. Aksine düşürmesi lazım. Ona göre plan yapıldı. Yoksa Amerika'da bu sefer borç uçurumundan aşağı yuvarlanacak. Yüzde yüze neredeyse dayandı <gülüyor> kamu borcunun oranı. Evet, e, o zaman evet. harcamalardan kısmak zorundasın. Hangi harcamalardan kısacaksın? Tabi Cumhuriyetçiler sosyal harcamalarından kıs diyor planladığın. E, savunma harcamalarından bir miktar kısıntı zaten öngörülüyordu. Afganistan'dan geri çekilmenin getireceği bir şey e, tabi tasarruf öngörülmüştü ama e, yani Obama şu anda tabi sıkışmış durumda ya daha fazla savunma harcamasından kısacak ya da e, sosyal programından taviz verecek. Evet kısıtının miktarı da 85 milyar dolar olarak gösteriliyormuş. Obama da bunun e, tabii Amerika öyle bir ülke ki yani 85 milyar dolar bize çok geliyor ama evet. e, tabi Amerika için o kadar değil ama tabi Amerikan savunma harcamalarından kısmaya zorlanması da e, demokratlarla, cumhuriyetçiler arasındaki şeyi de derinleştiriyor. Yani dış politikada hani bizim eski deyimle e, halkın da e, iyi bildiği dünyanın jandırması olmaya devam etmenin bir maliyeti var. E, Amerika bu maliyeti artık yavaş yavaş karşılayamaz hale geliyor ya da bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Refah Devleti mi jandarmalık bu? Evet. Bu ve Refah Devleti'nin zaten Amerika'dan gelen son rakamlar e, nüfusun %40'ı gibi inanılmaz astronomik bir oranın yoksulluk sınırı civarında yaşadığını gösteriyor. Yani çok evet. büyük bir problem var. Yani sosyal Tabii Amerika e, Avrupa ile kıyaslanmayacak kadar eşitsizlikler ülke. Evet. sosyal açıdan. Yani o zaman e, bambaşka bir şey devreye girebilir. Bayağı e, paramiliter <gülüyor> Yani, yani konuşmak bile, düşünmek bile istemiyor insan. Peki öbür yandan bir de Fransa ile ilgili de ilginç bir şey var. Şimdi bugünkü Radikal Gazetesi'nde bir haber var. Alman ekonomist Ursula Weidenfeld Avrupa'nın yeni hasta adamının Fransa olduğunu ve Fransa'yı Avrupa'nın en büyük sorunu olarak gördüklerini söylemiş. Evet kaygıları da işsizlik oranı, ekonomik gerileme, Fransız siyasilerin sorunların üstesinden gelememe kapasitesi gibi gerekçelerden ötürü Almanya'yı derinlemesine endişelendirdiğini de söylemiş. Evet bunu evet. Le Point dergisine, Haber Kültür dergisine vermiş yeni bir söyleşi. Ve bir haberde Fransa'nın bütçe evet. açığı Amerika, Avrupa Birliği'ni de endişelendiriyor diye bir başka haberde buna evet. eklenebilir. Evet. Vallahi tabi sorun bile aynı. Hatırlayacaksın bu şeyde bizim bu programda da ne zaman oldu bilmiyorum. Birkaç ay oluyor galiba. Gene Fransa'yı konuşmuştuk. Çünkü evet. da ekonomist dergisi, ünlü e, İngiliz e, iktisat dergisi kapağına bir şey koymuştu. Böyle Fransız baget vardır biliyorsunuz. İşte evet. ekmeği Fransa'nın meşhur. ince uzun bir ekmektir. Onu böyle sarmalamış. Dinamit lokumu gibi duruyor. Ona da bir vitil sokmuştu. Patlamaya hazır Fransa bombasına bak sen Esat diye. Bu tabii Fransa İtalya'dan daha da önemli. Gerçi büyüklük açısından ee, tabii fark etmiyor ama çok ee, Fransa eğer şey derse Fransa zinciri de koparsa artık Euro'yu herhangi bir şekilde Euro alanını bir arada tutmak imkansızlaşacak. Ee, gerçi bana sorarsanız İtalya'da e yeterince büyük, e büyük bir sorun, büyük bir endişe kaynağı ama Fransa'da da durum e çok farklı değil çünkü Fransa'da e Fransa %3'e düşüreceğini bütçe açığı sözünü verdi. Hı hı. Hollanda aslında bu şeyle bu vadin arkasında durduğunu söyledi. Fakat şimdiki 2013 görülüyor ki bütçe açığı 3.7 olacak. Fransız hükümeti de bunu kabul etti. Yani Avrupa Brüksel bu şeyleri yapıyor projeksiyonları. Şimdi 2014'te %3'e üç'e getireceğiz diyor. E, bunun da e, garantisi yok. Dolayısıyla e, borç artmaya devam edecek. E, bunun sonunu biliyoruz. Bu sefer o e, işte, meşhur rating kuruluşları, sıfırcı hocalar not kırmaya başlayacak. Fransa'nın e, faizleri, kamu tahvillerinin faizlerini yükselmeye başlayacak e, piyasalarda. E, bu tabii büyük bir şey. Yani Büyük bir olumsuz gelişme. Ve zaten e, pamuk ipliğinde bu yıl yani %0 büyüme, kime ülke küçülüyor Avrupa'daki ülkede çok hafif pozitif bir gelişme var. Mutlu, tüketicinin ve yatırımcının güveni şart büyüme olması için. E, bu güveni nasıl sağlayacaksınız? E, Fransa e, bu e, güveni e, sağlayan olumsuz etkilerse o zaman Avrupa'da durgunluk daha da ağırlaşacak. Yani hep aynı hikaye. Sol şimdi Hollanda biliyorsun. İşte bir sol koalisyon geldi. İtalya'daki sol koalisyon da aynı şeyi söylüyordu. Biz bunun içinden kemer sıkarak değil ya da işte daha az kemer sıkarak ama esas olarak büyümeyi şey e, büyümeyle çıkacağız krizden. İyi, tamam. Tabii ki büyümeyle çıkmak çok daha iyi olur ve arz edilir ama büyümeyi bu koşullarda nasıl sağlayacaksın. İşte o, o sorunun cevabı yok. Yük çıkmaz orada. Evet, yani bu bir zamanlar Osmanlılar için kullanılan hasta adam teriminin şimdi Fransa için kullanılıyor olması da ironik bir şey yani. Acı bir ironi. <gülüyor> evet, peki bunun da gidişatı konusunda çok pozitif olumlu evet yayında bir kesintiye uğradı zaten programın da sonuna gelmek üzereydik ama yani Ursula Weidenfeld'in kullandığı terim Avrupa'nın yeni hasta adamı hatırlanacağı üzere belki Can sen hatırlamazsın ama Osman Devleti için. Siz hatırlıyor musunuz Osmanlı Devleti'nin yaşlı hasta adam dedikleri zaman. Sesinizden anlaşılıyor zaten haberleriniz. Harvard'un hasta adamı ifadesi kullanıyordu. Şimdi bir önde gelen bir ekonomist, önde gelen dergilerden birine verdiği bir demeçte Almanya'da. Biz Fransa'yı Avrupa'nın en büyük sorunu olarak gördüklerini ve yeni hasta adam olduklarını söylemiş. Bu şaşırtıcı ve tuhaf yani. Gene ön planda olan şey de işsizlik. Son 21 ayda aralıksız artışta olan bir işsizlikten bahsediliyor Fransa'da. Yok, Mesela evet. Alo. Alo, evet kesildi gene. Yani. Abi... Aa evet. Ben de Ankara'dayım. Şevre <gülüyor> yolunda bir yerde bağlantı kesiliyormuş. Dünya Bankası'nın. Ekonomik Kalkınma 2013 Dünya Kalkınma raporu var tanıtımı. Orada beni de davet ettiler bir konuşmak için. Onun için yoldan yaptık yani bu şeyi, bugünkü programa. Evet, evet. sanıyorum hemen hemen tüm konuları görüştük. Daha Gör çok konuşacağız herhalde. Görüştük zaten. evet ve yani daha işim başında gibi görünüyoruz. Hele İtalya seçimleri ve bir de üstelik bu yeni Osmanlılar için kullanılan... Terimin ironik bir şekilde Fransa için kullanılması doğrusu epey bu tartışmayı evet. götüreceğimiz evet. anlamına geliyor. Çok atmışsın. Bu rahatsızlar tabi basını bakalım ne tepki gösterecek merak ediyorum ben de. Evet. Peki çok teşekkürler. Ee, iyi, i̇yi yayınlar, hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Açık gasta. çok sonra ortaya çıkarılmış bir eski Beatles şarkısı aralarında e, Harrison, George Harrison'ın da besteciler arasında yer alıyor ve antoloji iki ciltlik antoloji albümünün birincisinde yer almıştı. Free as a bird bir kuş kadar özgür önemli bir şarkı aslında ve John Lennon'ın yaptığı e, ses e, şeyi de kendi bölümünü de monte ettiler gelişen teknoloji sayesinde ve böylece Beatles John Lennon ölümünden yaklaşık 16 sene sonra <gülüyor> ya da 15 tekrar canlanmış oldu. Bu Friyaz'a böldü de şeyin George Harrison'ın da bir gitar solosuyla başlıyor vakti zamanda yapılmış. Çok hoş şarkılarından birisi bu vesileyle bir kez daha çalma imkanımız oldu. Teknoloji böyle hayatı yenileyebiliyor. Bir anlamda. <gülüyor> evet. Evet. Açık radyo burası 94.9 ve açık gazete devam ediyor. Saat 9.30 tam 5 geçiyor. Ve biraz çevre haberleriyle dönebiliriz konumuza. Öncelikle bu Serkan Hoca'nın radikalde yazdı Özgür Alakır'dan ilk kare başlayla bir Antalya'dan Kürce'den sürekli <gülüyor> olarak zaten haber takibi yaptıkları bir yer Hidroelektrik santrali HES. İki yıllık bir çevre mücadelesi vardı. Onun hukuk mücadelesi yani. Ve HES'in kapakları açılmış. Alakır yeniden özgürce akmaya başladı diyor. Evet. E, tek bir HES için farklı isimler almış e, adı altında. Üç adı ÇET gerekli raporu değildir raporu alan. Dedeköl enerjiye enerjiden sahibi olan bu Alakır'daki HES'in sahibi olan şirketten bahsediyoruz. E, Dede Göl Enerji'ye karşı Alakır'da çevrecilerin açtığı davada mahkeme son olarak 5 Aralık 2012'de yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Alakır Nehir Kardeşliği platformunun başvuruları neticesinde de e, valilik yetkilileri önceki gün baraja giderek mahkeme kararını uygulamış ve vadideki suyu tutan ve yüksekliği 4 ve 5 metre bulan e, kapaklarda açılmış. Aslında ilginç bir sahne olabilirdi. Ee, görmeye değer bir sahne de olabilirdi. Alakır Vadisi yeniden suya kavuşmuş. Zaten kendisinin olduğu olan suya kavuşmuş vadi. Şirketler yürütmeyi durdurma kararına itiraz etse de başvuruları reddedilmiş. Alakırlılar 7 Mart'taki duruşmada projenin esaslan iptal edilmesini de bekliyorlarmış. Evet. Evet, yani biz tamamen barajlara karşı da değiliz diye konuşmuş Birhan Erkutlu mesela vadide yaşayanlardan ama İlk yapılan iki baraj çevreye zarar vermiyor demiş ki bu ne kadar e, o, geçerli olduğu bunun da tartışılabilir tabii ama zaten bütün potansiyel kullanılıyorken Kürce'deki bu HES mevcut barajların daha da yukarısında suyun kaynağına yapılmak isteniyor artık olacak iş değil demişler ve mücadele başlatmışlar sonuna kadar da devam edeceğiz. Vadi'nin suyunu tutacaklar diye gece gündüz kontrollerimizi yapıyoruz demiş. Yani evet. Türkiye'nin dört bir tarafında gördüğümüz gibi yerli halkın orada köylülerin bu yanık bir nöbet tutma vaziyetleri var. Evet, vadi'de 8 hes projesi mevcutmuş. Bunlardan ikisi 1970'li yıllardan yıllarda tamamlanmış. Elektrik üretimi halihazırda yapıyormuş. Geri kalan altı projenin dördü ise henüz inşaat faaliyetlerine başlamamış. iki HES için ise büyük bir hukuki mücadeleyi sürdürüyormuş. Gene Alakır Vadisi'nin yaşayanları burada da mücadeleyi sakinleri. devam ediyor. Fakat şey çok ilginç tabi. Yani tabi ki aktivistler ya da yerli halk bununla mücadele eden, yaşayan bireyse, şey, insanlar oldukları için yaşlanıyorlar, hastalanıyorlar, kimi söylüyor. Oysa şirketler pe en ufak bir e, inatlarından vazgeçmeden o karı elde etmek için hukuki engel varsa da daha sonra tekrar onları da aşmak için sürekli bir mücadele veriyor. Bu Abi, hiç bitmez, tükenmez bir mücadele. Şirketlerin böyle bir devamlılığı varsa da bizim de e, aktarma fırsatı bulabildiğimiz birçok çevre mücadelesinde gene kuşaklar arası aktarılan bir hikayeden de bahsedebilmek mümkün. Şüphesiz. Örneğin Gerze'de e, herhangi bir yaş ya da kuşak farkı olmadan bütün Gerzelilerin sokakta olduğundan bahsetmiştik bu mikrofonlardan. Ve Alakır'da da aynı bir e, durumun, aynı bir resmin görülebileceği de benim açımdan pekli olası görünüyor açıkçası. Evet Antalya-Alakır Vadisi'nden bahsediyoruz. Bu arada demin ki e, İnat ve ısrar meselesi yalnız şirketlerde değil. Tabi şeylerde de oluyor. Hükümette de mesela bastırmış ve almış hakkını hükümet. Taksim Yayalaştırma Projesi'nin en önemli ayağı sayılan Topçu Kışlası. Önce şey... Tabiat varlıklarını koruma kurulundan reddedilmişti. Reddedilmişti. Şimdi onay çıkmış. Acaba i̇şte neden? Yani... 1940'ta. Yezi Parkı'nın yerine, yerine bu sefer 1940'ta yıkılan Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasına ilişkin bir proje. Yani Zaten yeşil alanların toplamda Türkiye'de korunan alanların %4 civarında olduğu biliniyor. İstanbul'un tamamen betonlaşmaya giden genel yapısında çok düşük bir oran. Bir de üstelik şimdi Gezi Parkı'nı ortadan kaldırıp onun yerine bir tarihi olduğu söylenen topçuk Kışlası'nın yeniden inşası ve muhtemelen de... Alışveriş merkezleri, buz pisti vesaire. Of. İşte İstanbul 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı yüksek kuruldan dönmüş. Böylece nur topu gibi bir topçu kışlamız daha oluyor. Evet. E, Taksim demişken. Taksim demişken devam edelim Taksim haberlerine. Biz pek fazla e, aktarabilme fırsatı bulamadık ama Taksim'de e, kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan e, Osmanlı döneminden. Geç Osmanlı dönemine ait olduğu söylenen e, bir takım eserler bulundu. E, bunlarla alakalı da... Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Taksim'deki bu inşaat çalışmaları sırasında çıkan e, tarihi yapıların arkeologlar denetiminde elle kazılmasını istediğine dair de bir haber var yine Radyo Kar gazetesinde. Evet çünkü birçok şey bulunmaya başladı orada. Gayet antik, kadim e, izler rastlandı. Evet. Tahmin kolayca tahmin edilebileceği gibi yani İstanbul zaten çeşitli şeylerden dolayı konumunun özel durumundan dolayı zaten insanların en eski tarihten beri yerleşmesine müsait bir yer olmuş. Yani en son işte 8500 yıllık bir medeniyetin izlerine rastlanmıştı. Tünel Marmaray projesi sırasında ortaya çıkmış ve onların da depoya kaldırılan eserler de sonradan hepsi mühürlenmesi gibi de tuhaf bir karar alınmıştı ki neyse ondan çabuk dönüldü. Evet bu 8500 yıllık bir tarihin ortaya çıktığı kazıları da nasıl nitelendirildiğini hatırlıyorsunuzdur. Metro inşaatını yavaşlatıyor. Bir takım şeyler minvalinde açıklamalar gelmişti. Burada da gene aynı bahsedilen şeyler ortaya çıkmışa benziyor Taksim'de. Taksim'i yayalaştırma projesi olarak geçen projenin kazı çalışmalarında böyle Eserlerde ortaya çıkmış. Bu eserlerden bahsediliyor. Bu o kadar eski değil tabi. Geç Osmanlı dönemine ait bir su gideri olduğu sanılıyor diye bir şey çıkmış ama gene de arkeolog denetiminde elle kazınması ve gece gündüz de arkeologlar tarafından bir nöbet tutulması gibi biraz tuhaf durumlara da rastlanıyor. Çünkü yani çok antik çağ ve mağara devri işte cilalı taş devrine ilişkin neolitik çağa ilişkin şeyler olmasa bile son derece korunması gereken işte Osmanlılara ait eserlerinde çıkması hmm. İstanbul'da bu o kadar katman katman evet, evet. gelişecek o kadar sık rastlanabilecek hmm. aşina olduğumuz bir şey ki tartışması bile olmaz. Ama... Ki bu noktada da şey olarak da görmek lazım yani geç o. On geç Osmanlı dönemine ait bir su giderinin bulunması belki de bir işarettir ve bundan sonraki aşağıdaki katmanların tekrar kepçeyle kazılması durumunda nelerin kaybedileceği öngörülebilir. Bunun için zaten İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından da elle kazılması istenmiş bu durumun ve bu süre içerisinde de kültür varlığının bulunduğu alanda yani bu, var, bu çalışmanın yapıldığı alanda inşaat faaliyetlerinin durdurulması kararını vermiş kurulda. Evet, öyle bir kanun da var. Biliyor musun? Bir sosyal kanun. Antropolojide, arkeolojide filan. Yani bir şeye rastlandığı zaman işareti ondan sonra mutlaka daha eskisinin gelmesi ihtimalle çok daha kuvvetli oluyor. Evet. Ve bu her zaman böyle işliyor. Yani bir Osmanlı şey senin de dediğine tam uyan bir şekilde işte geç Osmanlı dönemi bilmem 18. yüzyıl diyelim ya da 19. yüzyıla ait bir yapı ama o üzerine gittikçe çok çok daha gerilere giden başka şeylere tanıklık başka uygarlık dönemi eserlerine götürebiliyor. Böyle bir de şey İstanbul'dan mı? bahsediyoruz. Bunun olmasının en olası olabilecek şehirlerden biri. Yani şimdi peki ne olacakmış? Asfalt tabakayı iş makinesiyle sökecek. Daha sonra el yorduğumuyla yapının etrafı temizlenecek. Yapı ortaya çıkarıldıktan sonra yolun altına doğru devam ederse diyorsa inşaat şantiyesi boyunca kazılacakmış. Sonra raporlar hazırlanacakmış. Kurul inşaat faaliyetlerinin durdurulması kararını vermiş. Burada kültür varlığının bulunduğu yerlerde. Ama diğer alanlarda ise çalışmaların devam edebileceğine hükmetti. Yani burada Arkeologlarla ve kültür korumacılarıyla hükümet ve kalkınmacılar arasında bir mücadelenin de mevcut olduğunu söylememiz mümkün. Bu da Türkiye'deki tuhaf savaşlardan biri. Evet ama yetkililer telaşa gerek yok açıklaması yapmış. Çalışmaların tünel inşaatını projesinin uzamasına yol açmayacağını belirtmişler. Ah, Rahatladınız. Çok. Tamam o zaman. Taniye mahal yok. Evet aynen öyle demişler. Peki başladığımız noktadan bitirebiliriz aslında. Belki Stefan Esselin ölüm haberini vererek başlamıştık bugünkü programı. Bu çok havalı esin kaynağı olmuş bir insan Stefan Essel, 95 yaşında öldü. 2010 yılında bir manifestoyla e, dünyanın karşısına çıktı. Öfkelenin diye çevrildi Türkçe'ye de. İngilizcesi de Time for Outrage'di. E, 95 yaşında dün öldüğüya biri geldi Ajans France Press'ten. Aslında Alman e, doğumu itibariyle Alman olan bir aileden geliyor. Fakat kısa süre sonra Fransa'ya yerleşmişler ve Fransız vatandaşlığını almış. Ve ömür boyunda o boyunca hiçbir zorbalığa, demokrasi karşıtı, herhangi bir şeye boyun eğmemesi gibi çok ilginç bir asi yanı var. Evet şöyle diyor. En katı milliyetçilikleri, en kesin sınırları tanımış biriyim. Artık ne mutlu ki insanlık sınırlarının göreliliği Göreliği ve yapaylığının farkında. İnsanlık bunun farkında diyor. Ne var ki dünyaya egemen iktidarlar bunun teslim etmekten henüz uzak. Tek bir dünya, sınır tanımayan bir yurttaşlığın yolu halen uzun ve çileli ama kesinlikle bir rüya değil diyordu. Çok önemli etkisi oldu. Özellikle bu 21. yüzyılın 2. 10 yılına girerken bütün dünya 1848 devrimlerinde olduğu gibi... Büyük altüst oluştuk, altüst oluşlara sahne oldu devrimlere ve onun en önemli esin kaynaklarından biri idi kendisi Stefan Esler. Geçmişi de çok ilginç aslında. Yani şeyden de bahsetmek gerekiyor, dirensiz, yani Fransa'da ve dünyada nazilere karşı direnenler. Büyük bir yalnızlık içinde kaldılar. Bütün e, her yerde olduğu gibi. Özellikle de nazilere karşı direnmek çok büyük bir cesaret istiyor. Çünkü direnenlerin başına neler geldiğini, işkenceler altında giyotinle başları kesilerek öldürüldüğünü filan da biliyoruz hepsinin. Ya kurşuna dizilme ya da daha da ağır şekilde. Onların hepsini göze alarak çalışmış ve iki defa hayatta ee, idam kararı olmuş. Birinden de tamamen şansla. O çeşitli söyleşilerinde bunun üzerinde de sık sık duruyor Stefan Essel. Şansın rolü çok önemli. İsim karışıklığı nedeniyle kurtarmış bir keresinde idamdan dönmüş. Yani başka biri idam edilmiş mesela. Sadece bu kadar tuhaf şeylerle de olabiliyor. Tüm ee, Dünyanın Foreign Policy dergisi tarafından 2011'de dünyanın en önemli küresel düşünürlerinden biri sayılmıştı. Yani bin şeyde Fransız rezistans hareketinde direniş hareketinde çok önemli bir rol oynamış. Ve asıl tabii mesela şeyden bahsetmemiz mümkün dünyadaki bu yeni durumla ilgili olarak da hem öfkelenin diye çevilen endinievo yani haysiyetinizi de toparlayın ve baş kaldırın diye bir şey yaratmıştı manifesto gibi bir kitap yazdı. <gülüyor> Milyonlarca satıldı ve hepsini onların şeye bağışladı. Yani yardım kuruluşlarına özellikle de bu direnenler Occupy gibi hareketlere verdi oradan evet. gelen geliri. Kendisiyle yapılmış başka bir söyleşiden çıkma bir e, kitabı da vardı. O da Angajevu adını taşıyordu. O da şey demek yani işin içine girin. Ayaklanın. Ayaklanın değil de işte sorumluluk ayağa alın ayağa kalkın sorumluluk alın filan diye ve çok önemli bir özdeyişi var yaratmak direnmektir direnmek de yaratmaktır diyor çok ıı, ıı, yani bek, beklenmedik bir çağda değil 95 yaşında öldü ama sonuna kadar da olağanüstü bir direniş simgesi olarak karşımıza Çıkıyordu. Evet, bugün Gökçe Aytolu Radikal Gazetesi'nin internet sitesinden de e, yer vermiş, dünyayı öfkelendirmişti, şimdi kapitalizm düşünsün başlığıyla yazmış yazısını. Milyonları sokağa döken, güler yüzlü filozof olarak bahsetmiş Stepan Hesel'den ve son düşmanı kapitalizmin düştüğünü göremedi demiş ama umudunu da hiç yitirmediğinden de bahsetmiş. Son yıllarında e, çileli yolun önündeki en büyük engelin sisteme egemen olan finans oligarist olduğuna inandığından bahsediyor ve ondan tam 7 yıl önce ölen Milton Friedman'ın e, dünya ekonomisine Friedman. hakim Evet, e, hakim olan düşünce sisteminin de ölmesi gerektiğini düşünüyormuş. Belki de bu yüzden son makalesini Friedman'ın öl ölümünü e, Friedman piyasadan çekildi manşetiyle duyuran Liberation Gazetesinde yayınlamış olduğundan bahsediliyor. Avrupa ve Wall Street eylemlerine sistemi salladığını görse de kapitalizmin çöküşüne öbürüne de faydalanmadan zaten herhalde. Ama öfkelenin adları sayesinde dünyada akıl hafsalı alamaz boyutlarda bir eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluk şiddet ve ölümün kol gezmesine yol açan bir saldırı ve tasallut dalgası vardı diyor ve en önemli noktalarından biri de biyosferin. Çok önemli bir saldırı altında yani yaşayan alemin yani toplum için kamusal alan neyse yeryüzünde hayat içinde biyosfer o içinde bir arada yaşadığımız yerler ve onlara karşı girişilen bu saldırılar da paralellik gösteriyor haliyle ve yeniden direnmeye çağırıyor dünya halklarını öfkelenmeye. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan 50-60 yıl sonra yeniden direnmeye çağırıyor. Milyonlarca nüfusa satmıştı. Her yerde protestocuların el kitabı olmuştu. Şimdi de bir de yani Edgar Moran'la birlikte sosyolog ve o da bir direnişçi olan Edgar Moran'la birlikte yazdıkları Umut Yolu kitabında da o da müthiş bir şey getiriyorlardı yani. Eser'le Muharren'le birlikte Eser solu geleneksel olarak beslemiş dört temel kaynağa yaslanan kaynağa yaslanan bir yeniden doğuş hareketine tez zamanda hepimizi katılmaya çağırıyordu. Yani bunlar ne? Libertaryenizm, yani bireylerin özgürlüğüne odaklanan bir akım, toplumun iyileştirilmesine odaklanan sosyalizm, ortaklaşmaya dayanan, kardeşliğine dayanan komünizm, ve bir de toprak anamızla ilişkimizi ve karşılıklı bağımlılığımızı sağlayan güneşimizde bütün canlı enerjilerin kaynağını bulan ekolojik kaynağı. işte bunları savunan çok önemli bir adamdı. Büyük bir mücadeleye belki de gelmiş geçmiş en büyük mücadeleye çağırıyorlardı bizi. Ve eğer mücadele varsa umutta da vardır daima. E, e, de bir günaydın daha evet. diyelim Ve bitirirken de Save the World adlı parçasıyla e, George Harrison'ın bugünü e, noktalayalım. Hepinize günaydın. günaydın. Günaydın. Günaydın. We gotta save the world May want to use So far we've seen this out. We've abused You gotta save the world.